Auzu billahi ve'n-şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves-salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. <gülüyor> Geçen dersimizde gördüğümüz son ayeti i kerimede Cenab-ı Allah ...bu Kur'an'da... ...sözü edilen hükümlerin... ...kıssaların... ...hikmetlerin... ...ibretlerin... ...misallerin... ...geniş geniş... ...etraflıca... ...ve tekrar tekrar... ...açıklandığını... ...bu geniş ve tekraren yapılan açıklamaların aslında Kur'an'ın muhataplarının bunlardan gereken öğüt ve ibretleri almaları olduğunu fakat özellikle Kur'an'ın ilk muhatabı olan Mekkeli müşriklerin Kur'an'ın bu özelliklerinden gerekli ibretleri alacak yerde Kur'an'dan kaçışlarını daha da arttırdığını ifade ediyordu. Biliyorsunuz, şirkin çeşitli açıklamaları ve izahları vardır. Yani Allah'a ortak koşanlar, Allah'ın varlığını kabul etmekle birlikte... Ona neden ortak koştuklarını Çeşitli gerekçelerle izah ediyorlar Kur'an-ı Kerim Çeşitli yerlerde Onların Neden şirk koştuklarını Nasıl izah ettiklerine de Değinmektedir İşte Bugün göreceğimiz Dersimizin ilk ayetinde de Buna ...temas edildiğini görüyoruz. Burada evvela hitap... ...Rasûlullah Aleyhisselatü Selam'adır. Fakat... ...onun hitabı... ...çağındaki... ...ve kıyamete kadar gelecek... ...aynı kanaati savunan... ...müşriklerin tamamına yöneliktir. Diyor ki Cenab-ı Allah... Resulüne Kul De ki Leû kâne me'ahu âlihetun kemâ yekûlûne Eğer onların dedikleri gibi Onunla birlikte Başka uydurma ilahlar bulunmuş olsaydı İzen lebteğau ila zil arşi sebila. Ortak<td>dır onlar. Yani Allah'a ortak koştukları varlıklar Arşın sahibi olana yani Allah'a doğru bir yol arayacaklardı. Yani Allah'a ortak koşulan varlıkların kendileri kendilerini Allah'a muhtaç Allah'ı kendilerinden daha güçlü daha muktedir ve her şeye gücü yeten olduğunu gördüğü için gördükleri ve kabul ettikleri için buna karşılık kendileri kendilerini güçsüz ve aciz bulduklarından o ortak koşulan varlıklar dahi Allah'a ulaşmanın bir yolunu ararlardı. Yani Allah'a ulaşacaklar, ihtiyaçlarını arz edecekler, kendilerine yardımcı olmasını isteyeceklerdi. Bu şu demektir. Yani gerçekte sizin Allah'a ortak koşmanızın akli ve ilmi hiçbir izahı, hiçbir açıklaması olamaz. Çünkü sizin ortak diye ileri sürdüğünüz veya sürmeniz muhtemel varlıkların eğer akılları varsa kendilerinin zaten aciz olduklarını idrak edecekler. Ve bu acizliklerini idrak etmenin neticesinde Allah'ın arşın sahibi olduğunu yani kainatın biricik yaratıcısı mutlak hakimi ve egemeni olduğunu bilip idrak edecekler ve ondan kendilerine yardımcı, yardımcı olmasını işlerini ihtiyaçlarını görmekte kendilerinin yanında olmasını kendilerine destek vermesini isteyeceklerdi. Bunun için çare ararlardı. Yani demek istiyor ki sizin Allah'a koştuğunuz ortakların durumu bu iken siz bu durumda olanları nasıl Allah'a ortak koşabiliyorsunuz? Bu ortakların kendileri Allah'a muhtaç olduklarını arz edeceklerdi, göstereceklerdi, ortaya koyacaklardı. Bunları sizin Allah'ın ortağı kabul etmeniz ne kadar mantıklı, ne kadar akıllıca ve ne kadar tutarlı olabilir. <gülüyor> Subhane. Daha önce de surenin başında da geçerken, geçmişti bu kelime. Subhan kelimesi. Subhan kelimesinin fu'lan vezninde Allah'ın, allah, allah Teala'nın her türlü eksiklik ve kusurdan münezzeh olduğunu, bütün kemal sıfatlarına, vasıflarına da tek başına sahip olduğunu ifade eden bir kelimedir. Buradaki bağlam ile alakalı olarak o ortağının olmasından münezzehtir. Çünkü ortaklık bir eksiklik alametidir. İnsanlardan düşünelim, niçin ortaklık kurarlar? Her bir ortağın diğerine ihtiyacı olduğunu kabul ettiği için veya bir kişi tek başına istendiği gibi randıman alamıyor, daha çok randıman alabilmek için daha çok kar sağlamak için, işini daha büyütmek için veya bozuk olan işini daha düzeltmek için, bir diğeri de boşta olduğu için veya o da böyle bir ortak aradığı için, bir ihtiyaç ve bir eksiklik yani kısacası hissettiği için ortaklık teklif eden de eksiklikten dolayı teklif eder, Ortaklığı kabul eden de o eksikliği kendisi adına kabul ettiği için ortaklığı kabul eder. Ortak alanda, ortak olan da eksikliğini kabul eder. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'a ortak olmayı kabul eden veya iddia eden de aslında eksiktir. Eğer varsa böyle bir iddia. Ortağı vardır denilen varlık da eksik olur. Eksik olan ise kamil olan bir şey meydana getiremez. Kainattaki kemal, varlık alemindeki mükemmellik Allah'ın ortaksız olduğunun en büyük delillerinden birisidir. Eğer kainatta eksik gedik olsaydı düzensizlik ve tutarsızlık bulunsaydı biz bunu bu kainatı yaratanın var edenin eksikliğinin bir neticesi bilecektik. Değil mi? Bir eser gördüğünüz zaman faraza bu önümüzdeki masa bu işten anlayan kimseler için bir Emek olarak bir eser olarak bir değer ifade eder. Ve der ki bu masadan daha mükemmeli de olabilir. Gerçekten de olur. Fakat mükemmeli de mükemmeli olabilir. O halde eğer bir insan bir alanda gerçekten de aşılmayacak bir eser ortaya koyabilirse bu dahi onun o sanatta herkesten daha mükemmel olduğunu ifade etse bile eserinin eksiksiz hiçbir bakımdan eksiği ve kusuru olmayan bir eser olduğu anlamına gelmez. Çünkü kemal ancak Allah'a ve Allah'ın eserlerine mahsustur. Diyebilirsiniz ki efendim gerçekten insanoğlu mesela Mükemmel bir varlık. Fakat her bir insanın ayrı kusurları var. O kusur kabul edilen şeyler aslında insanların toplamı arasında mükemmelliğin bir başka unsurudur. Şöyle izah edelim. Mesela. ...dişli düşünün, çark düşünün. Çarkın içerisinde... ...girintiler var, çıkıntılar var. Eğer o çıkıntılar olmasa... ...ikinci bir çark... ...oraya oturup bunların birbirlerini... ...hareket ettirmelerini... ...ve hareket etmelerini kolaylaştırmaları... ...mümkün değildir. O çarkların eksik kabul ettiğimiz... ...girintileri, çıkıntıları... ...nedir? Aslında birlikte olduğu zaman... Bir bütünlük ifade eder ve bu ömürleriyle ömürleriyle bir bakıyorsunuz karşımıza mesela mükemmel bir saat veriyor. Kainattaki ve insanlar arasındaki her birisinin eksikleriyle bile onların mükemmellikleri eksikliklerinin toplamında mükemmel bir insan türü, bir insan grubu veya da ekibi ortaya çıkar. Bu bir. Hikmetlerden birisi bu. Yani her birimiz başlı başına her bakımdan mükemmel olsaydık birimizin diğerine ihtiyacı olmazdı. Ve böylelikle Cenab-ı Allah'ın murad ettiği bu toplumsal hayat, bu insanlık hayatı, bu beşeriyet tarihi, bu beşeriyet medeniyeti uygarlığı hiçbir şekilde meydana gelmezdi. Kainatı da birim birim ele aldığınız zaman biri diğerinden farklıdır. Fakat bu farklılık apayrı bir ahek, apayrı bir düzen, apayrı bir mükemmelliği ifade ediyor. Kısacası kainat, beşeriyet, bütünüyle doğru olduğu, doğru yaşadığı, doğru gidişatını sürdürebildiği takdirde bir bakıma bir mükemmellik arz eder. İşte kainattaki bu mükemmellik Kainatı vücuda getirenin eksiksiz ve kamil olduğunun göstergesidir. Dolayısıyla biz Rabbimizi müşriklerin başta olmak üzere ileri sürdükleri şirkten, şirk eksikliğin ifadesidir. Ortaklık örneğinde olduğu gibi ne yapıyoruz? Tenzih ediyoruz. <Sessizlik> ve Taala ve pek yüce oldu, pek yüceldi, pek yücedir amma yakuluna ulwan kebira onların söylediklerinden pek büyük çapta oldukça büyük ölçüde büyüktür yücedir ihtiyaç insanın değerini daha doğrusu varlığın değerini düşürür dediğimiz gibi böyle bir ihtiyacın Cenab-ı Allah için düşünülmesi, yani ortak edilme ihtiyacı, ortak olduğunu söylemek, muhtaç olduğunu söylemektir. Eksik olduğunu söylemektir. O bundan yücedir. <gülüyor> Cenab-ı Allah'ın noksan sıfatlardan münezzeh ve kemal sıfatlarına sahip olduğunu, kainatın büyük bir bölümünü de, büyük bir bölümü varlıkların çok büyük bir yekunu da ne yapmaktadır? Bilmektedir kendilerine göre bunu ifade edebilmektedir. İşte bir sonraki ayet-i kerime bunu ifade ediyor. Diyor ki: "Tusabbihu lehu es-semavat es-seba' ve'l-ard ve Gökler, yedi gök, yedi gök, yer ve bunlarda bulunan kimseler onu tesbih ederler. Yani yukarıda geçtiği gibi subhane derler. Subhanallah derler. Rabbimiz bizi var eden, bizi yaratan Allah, her türlü eksiklikten münezzehtirdiler. Ama ve lâkin lâ tefkaunü tesbihahum. Fakat sizler onların tesbihlerini fıkıh edemezsiniz, anlayamazsınız. Anlayamazsınız. İbadet eden bir kainatla karşı karşıyayız. Allah'ı tevhid ve tesbih eden bir kainatla karşı karşıyayız. Taşıyla, toprağıyla, göğüyle, semasıyla, yeriyle, toprağıyla, suyuyla, her bir şeyle. Allah'ı tesbih eden bir kainat. Bizim gibi Allah'ı zikreden bir kainat. Bu neyi ifade eder? Bizimle kainat arasında en büyük ortak değer olan iman ve Allah'ı zikir vasfının bizlerle kainat arasında ortak olduğunu gösteriyor. Benim gibi, sizin gibi Allah'ı zikreden bir kainat içinde yaşıyoruz. Hiç böyle bir kainata hor gözle bakabilir misiniz o zaman? Hiç böyle bir kainata Allah'ın müsaade etmediği ve razı olmadığı bir şekilde zarar vermeye veya kötü muamele etmeye kalkışabilir misiniz? Aklın hayalin almayacağı bir hadisedir bu ağaç, taş, toprak canlı, cansız her bir varlık Allah'a tesbih ederken insanlar arasından zalim olanlar Allah'ı inkar edebilmektedir. İşte bu inkar vakası dolayısıyla bakın ayet-i kerime nasıl bitiyor. İnnehu Kana Allah Allah O halim ve günahları, hataları, kusurları çok bağışlayandır. Halim cahilin yaptığı cahilce davranışlara tahammül gösteren olgunlukla onlara Yine cahile yakışır şekilde karşılık vermeyen kimse demektir. Cahilin cehaletine olgunlukla tahammül gösteren kişi. Halim, mübalağa kipi üstelik. Şirk en büyük cehalettir. Onun için Peygamber Aleyhisselatü ne diyor? Allah'ın hilmini ve kainatı daha doğrusu dünyanın ve dünyaya perestij edenlerin seviyesizliğini anlatmak için. Eğer diyor, dünya Allah nezdinde bir sivrisinek kanadı kadar dahi bir kıymet ifade etseydi bir kafire bir yudum su dahi içirmezdi. Peki niçin halimdir? Hilm gösterir. Çünkü herkes her an daha doğrusu ilk anda hakikati görür görmez iman etmez veya ilk fırsatta hakikati görmeyebilir. Görse de derhal iman etmeyebilir. İşte Allah onun o küfrüne, o şirkine, o inkarına, o cehaletine, o bilgisizliğine, o doğru yolu, seçip tercih etmesindeki gecikmesine hep hilmiyle muamele eder. Yine ona nimet verir. Yine onu yaşatır. Yine yeryüzünde emniyet içerisinde dolaşmasını sağlar. Yine rızkını verir. Vesaire vesaire. Olur ki o veya insanlar arasından, onun gibi olan insanlar arasından biri bir gün gelir de ...doğru yolu bulur... ...sıratı müstakimi tercih eder. Ondan sonra ne olur? Ondan sonra da Allah'ın mağfireti devreye girer. Allah'ın hilminden... ...kul gerektiği gibi istifade etti... ...ve iman etti. Cenab-ı Allah kulunu bu halde bırakmaz. İman ettin ama geçmişte de... ...şu şu kusurların vardı... Onlardan da hesaba çekeceğim demez. Günahlarını bağışlar. Gafur isminin tecellisi. Demek ki aslında bizim bu gerçeği bilmemiz, daha doğrusu insanın bu gerçekten haberdar olması ola önemli bir husus hatırlatıyor. Yani bak diyor. Şu basit gördüğün, cansız gördüğün, değer vermediğin veya Cenab-ı Allah'ın senin hizmetin için yaratmış olduğu canlı ve cansız bütün kainat Allah'ı tesbih etmektedir. Ve sen bunların tesbihlerini anlamıyorsun. Bu hakikatin farkına vardığımız veya kabul ettiğimiz takdirde bizim Allah'a isyanı kendimize yakıştırmamıza, İmkan kalmaz. Çünkü deriz ki, ya taş Allah'ı tesbih ediyor. Toprak Allah'ı tesbih ediyor. Sırtına yük vurduğum hayvan Allah'ı tesbih ediyor. Benim onu tesbih etmemem, benim ona ibadet etmemem, benim onun benim için indirmiş olduğu şeriate göndermiş olduğu Resul'e muhalefet etmem, Elbette doğru bir şey olamaz der. Dediği gibi ayet-i kerime ama yine de Allahü Teala halimdir ve gafurdur. Buna rağmen iman etmeyenlere hilmiyle muamele eder, günahtan ve hatadan çabuk dönenlere veya ölmeden önce dönenlere ne yapar? Mağfiretiyle muamele eder. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وَبَيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجابًا مستورًا. İslam alimlerinin de dedikleri gibi Cenab-ı Allah'ın iki kitabı var. Gözlerimizle duyu organlarımızla görüp tanık olduğumuz, dokunduğumuz, hissettiğimiz açık kainat kitabı ile okuduğumuz ilahi vahiy olan Kur'an-ı Kerim. Bu iki kitap birbirini hep destekler. Biri diğerinin hakikatini pekiştirir veya açıklar veya ifade eder. Onun için Cenab-ı Allah bir önceki ayet-i kerimede kainat kitabından bahsetti. Hemen arkasından Okunan kitap Kur'an'da bahsetti. Diyor ki Ve izâ qara'tel Kur'an Ey Muhammed sen Kur'an'ı okuduğun zaman Cealnâ beynike ve beynel lâ yu'minûne bil âkhira Seninle ahirete iman etmeyenler arasında hicâben mestûra Görülmeyen bir, perde yarattık. Perde yaparız, perde çekeriz, perde gereriz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın siretinde, Kur'an okuması neticesinde kafirlerin kendisini görmediği birçok rivayetler Bunlardan birisi hicret ederken Yasin-i Şerif'i okuyarak çıkmış olmasıdır. Bunlardan bir tanesi Ebu Leheb yani Tebbet suresi nazil olunca Ebu Leheb'in karısı um Cemil eline keskin bir kayadan bir sert bir kayadan keskin bir parça alıyor ve Hiddetle gidiyor. O esnada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile Ebubekir Bekir radıyallahu anh Kabe'nin yakınlarında oturup konuşuyorlar. Oturmuş konuşuyorlar. Ebu Bekir Um Cemil'in gelişini görünce iyi niyetle gelmediğini anlıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ya Resulallah bu bunun gelişi iyi bir geliş değil. Bir kenara çekilsen keşke diyor. Hayır diyor o beni göremeyecek diyor. Gerçekten geliyor Ebu Bekir'in ucuna dikiliyor. Muhammed nerede diyor. Muhammed beni yermiş. Hayır diyor o şair değil ki seni yersin hicvetsin. Gerçekten de Muhammed onu yermiş değil. Allah onu yürüyor. Tamam diyor sen söylüyorsan doğru söylüyorsun. Diyor ve bir vezinli bir beyit söylüyor. Muzemmemen ebeyne diye öbür kısmı şu anda hatırımda değil. Muhammed övülen demek. İsmini ters çeviriyor mana itibariyle. Müzemmem çokça yerilen demek. Ha ebeyne ve dinehu kaleynâ diyor. Biz haşa o çok yerilenin yerilenden yüz çevirdik ve onun dinini terk ettik deyip söylene söylene gidiyor. İşte işte bu şekilde Cenab-ı Allah perdeler, halk ettiğini. Aynı şekilde birçok İslam aliminden, insanların başlarından benzeri çeşitli vakalar geçtiğine dair rivayetler var. Fakat asıl maksat, bu şekilde maddi bir görünmeme değildir. Kast edilen bu değil. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam insanlara Kur'an'ı niçin okur? Onları o Kur'an'ın mesajına, risaletine, dinine davet etmek için okundu. Biz de o maksatla okuyor ve öğreniyoruz. Kendimiz onun davetine muhatap olalım dini yerine getirelim. Başkalarına da ulaştırdığımız zaman onlar onu kabul etsin, benimsesin. Hep beraber bu dini yaşayalım diye okuyoruz. Jalna beyneke ve beynellezina la yu'minuna bil ahireti hicaban mestura. Seninle ahirete iman etmeyenler arasına görülmeyen bir perde gereriz. Yani bu tıpkı onların gözleri perdelidir kalplerinde örtüler vardır gibi ayet-i kerimelerde kafirlerin nitelendirilip iman etme iradesini göstereme işlerinin ifadesidir. Onu anlatıyor. Bu perdeler görülmez. Bunlar nasıl ki iman kalpte yerleşen bir mana ise Küfür de aynı şekilde kalpte eden bir manadır. İmanın ve Kur'an'ın önünde engel teşkil eden hususlar da bir manadır. Bunların maddi varlıkları yoktur. Görülemez. Peki böyle bir perde niçin halk edilir? Niçin gerilir? İnsanların bu konudaki amelleri dolayısıyla Cenab-ı Allah iman etmek istediği halde kimseyi imandan kalbini perdeleyerek veya kendisiyle iman arasında bir perde gelerek onu imandan engellemez. Dikkat ederseniz o perdeyi kimler arasına gerdiğinden bahsediliyor. Ahirete iman etmeyenler Seninle ahirete iman etmeyenler arasında böyle bir perde geriliriz. Böylelikle onların iman etmelerinin önündeki engel ne yapmış oluyor? Kendi imanı tercih etme işleri sebebiyle imanı kendilerinin tercih etme işleri sebebiyle aralarına böyle bir perde gerilmiş oluyor. Ve başka. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اَكِنَّةً اَيَّفْقَهُونَ Ve o Kur'an'ı iyice Allah'ı belleyemesinler, kavrayamasınlar diye de kalpleri üzerine perdeler yarattık. Vefi اَذَانِهِمْ vakra Kulaklarına da bir ağırlık verdik. Kendisini bu hale sokan insanın kendi kazandıklarıdır. Allah Teala kimseye haşa zulmetmez. Bu hale gelenler peki ne yapar? Onlara karşı Kur'an-ı Kerim'de diyor ve izâ zekerte rabbeke fi'l-kur'âni vahde Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Azîm Rabbini bir ve tek olarak andığın, zikrettiğin takdirde وللو على ادبارهم نفورا نفرت له هزلقا قشاره اركارنهم دونب giderler diyor وللو على ادبارهم نفورا نحن اعلم بما يستمعون به onların neyi dinleyip neye kulak verdiklerini en iyi bilenleriz. İz yestemi'une ileyke seni dinledikleri zaman. Yani sen Kur'an'ı onlara okuduğun takdirde onlar aslında anlamak, idrak etmek doğru ise kabul etmek değilse zaten doğrudur değildir kabul edeyen Değildir değmez gibi iyi bir niyetle mi dinliyorlar yoksa Muhammed nasıl olsa bir sihirbazdır. Muhammed nasıl olsa efendim başkalarının öğrettiklerini kendisine öğrettiklerini bize aktarıyor. Nasıl olsa geçmiş kitapların veya kavimlerin masallarını bize anlatıyor diyerek mi dinliyorlar hangi maksatla hangi niyetle dinlediklerini çok iyi biliyorlar. Herkes Kur'an-ı Kerim'i hidayet bulmak için dinlemez. Herkes Kur'an-ı Kerim'i hidayetini daha da derinleştirmek, daha da sağlamlaştırmak, kökleştirmek maksadıyla okumaz. Bazıları akılları sıra Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim'deki tutarsızlıkları ortaya çıkarmak için okumaz. Birçok Gayrimüslim, din adamı veya oryantalist, güya akılları sıra Kur'an-ı Kerim'de kendi batıl dinlerini te tehkit edecek ve Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki çelişkileri ortaya koyacak şekilde okumuşlardır. Halen öyle devam edenler de vardır. Bütün işleri güçleri bu, akılları sıra. Ne maksatla Kur'an okuduklarını, ne maksatla Kur'an'ı dinlediklerini bizler çok iyi, daha iyi biliriz. Ve izhum necve, kendi aralarında senin Kur'an'ın ve Kur'an'a iman edenlerin hakkında neler konuştuklarını da daha iyi biliyoruz. Dolayısıyla bunun iki manası var. İki hedefi var daha doğrusu bu buyrukların. Bir, müminlere Resulullah Aleyhisselatü Vesselam başta olmak üzere tesellide bulunmak. Allah, kafirlerin ne yaptıklarını, neyi ne maksatla işlediklerini en iyi bilendir. O dilediği zaman onları aziz ve muktedirin ...yakalayışıyla yakalama kudretine sahiptir. İki... ...onlar tehdit ediliyor. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, ne konuşuyorsunuz... ...hangi maksatla Kur'an'ı dinliyorsunuz... ...ben hepsini bilirim diyor. Dolayısıyla... ...kendilerine gelmeleri için bu bir hatırlatmadır. Çünkü... اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا رَجُلًا Hani o esnada kendi aralarında konuştukları vakit zalimler, sizler ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz. Buna uyarsak biz büyülenmiş bir adama uymuş olacağız. Aman böyle bir şey yapmayalım. Bakın burada farklı bir incelik var. Büyücüler ve büyülenmiş insanlar 14 asır öncesinin cahiliyesinde bile küçük görülen ve arkalarından gidilmemesi gereken insanlar olarak görülüyordu. Küçümsenmese de Resulullah'a büyülenmiş demezlerdi. Ve bugün Müslümanların bir kısmının içine düştükleri sefalete bakın. 14 asır öncesinin cahiliye insanı büyülenmiş insanı küçümsüyor. Günümüz Müslümanı büyücülerin yanına gidebiliyor. Yok efendim ismini değiştirmişler. Medyum diyorlarmış. Veya başka bir şey söylüyorlarmış. Veya filan kişi gaybı biliyor. Tövbe estegfirullah. Kullâ ya'lemul gaybe illallah. Gaybı Allah'tan başkası bilemezdi. Bu ne kadar düşük bir vaziyet. Müslümanı ne kadar alçaltan bir iş. Ben bir sihirbaz gideceğim, benim problemimi çözecek. Evvela kendi gerçekten sihirbazların hepsiyle yüzüne baktığınız zaman ifade endeyse suratlarında meymenet yok. Yüzü bir tarafa gitmiş, çenesi bir tarafa gitmiş, ağzı bir tarafa, gözü bir tarafa. Veya yani böyle bir baktığınız zaman her şey yerli yerinde bile olsa eğer gerçekten sihir bassa veya sihir yapan birisi ise içine bir ferahlık, insanın içine bir ferahlık vermiyor. Bir şeytan görürüz adeta insan suretinde bir şeytan gibi geliyor insan. Böyle şey yok ki. Saçları, sakalları eğer insansa, eğer erkekse veya kadınsa, saçları darma dağınıktır. şun dur, ne bileyim yani. ...hiçbir şeye benzemiyorlar ifade ediyorlar. Eskiden beri böyle. Ve siz... ...veya birileri... ...kalkacak Müslüman olarak... 14 asır öncesinin... ...cahiliyesi... ...müşrikleri tarafından... ...küçümsenen sihirbazlara... ...Müslümanlar itibar edecek. Bundan daha büyük bir felaket... ...zor olur. Rabbim muhafaza buyursun. <gülüyor> Unvur... Um, كَيْفَ Bir bak ey Muhammed sana nasıl örnekler gösterdiler seni sihirbaza benzettiler şair dediler dediler de dediler Fadallu ama doğru yoldan saptılar فَلَا يَسْتَطِعُونَ سَب۪يلَ İşte bu sebepten onlar doğru yolu bulamıyorlar doğru yolu bulup peşinden gidecek gücü kendilerinde bulamıyorlar yapamıyorlar bunu çünkü dalalet hidayetin düşmanıdır. İnsanoğlu neyin üzerinde ifade yerindeyse antrenmanlı olursa onun zıttı ona güç gelir. Tembel tembel oturmaya alışmış bir insan tembellik antrenmanı yapıyor. O insanın hareket etmesi Enerjik bir hale geçmesi çok uzun bir eğitimi gerektiriyor. Kolay olmaz. Kolay olmaz. İşte bunlar da dalalette antrenmanlı. Sapıklıkta dalalette antrenmanlı olanların hidayet bulmaları kolay bir iş değildir diyor Cenab-ı Allah. Kısa bir fasıladan sonra devam ederiz inşallah.